Dünyayı Okumak programından Açık Radyo'nun bütün arkadaşlarına merhaba ben Aytaç Timur. Ocak ayında 2024'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben geçenlerde İzmir Kitap Fuarında Uyur Gezer yayınıyla tanıştım. Sonra bir fark ettim ki Uyur Gezer'den hiçbir yazarı, çevirmeni, editörü konuk almamışız buraya. O yüzden onlarla görüştüm ve Uyur Gezer'in editörlerinden... Sedat Barkın mikrofonu öteki ucunda. Sedat Bey Açık Radi'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyi. Umarım siz de iyisinizdir. Yayın evinde de işler yolunda gidiyordur diye düşünüyorum. Fena değil. <gülüyor> ne kadar iyi olabilsek o kadar iyi. Evet. Malum Türkiye. Evet. Şimdi bugün sizinle Charles Lewinsky'nin 499 yaşındaki çocuk kitabını konuşacağız. Ama önce evvela isterseniz siz biraz Yayın Evi'ndeki görevinizden, sorumluluklarınızdan bahsederseniz biraz sizi tanıyarak sonra kitaba giriş yapalım. Ee, Uyur Gezer Yayın Evi 6 işte yıl önce kuruldu. Birkaç arkadaş birlikte kurduk Uyur Gezer Yayın Evi'ni. Ee, ben de Yayın Evi'nin bütün süreçlerine yer alıyorum. İşte kitap seçiminden editörlüğüne, tanıtımına kadar bütün süreçlerine yer alıyorum. Öyle bir macera devam ediyor. Çok güzel. Şimdi bu 499 yaşındaki çocuğun kitabı zannediyorum ortaokul öğrencileri için hazırlanmış bir kitap. Yazarı evet. İsviçreli. Bazen Zürich'te yaşıyormuş, bazen Fransa'ya geçiyormuş. Berlin mi? E, Berlin'de geçiyor bilmiyorum işte. Dolaşıyor oralarda. E şimdi kitabın Hı -hı. ilk cümlesi çok ilginç. Yaşlı çocuk diyerek açılıyor. E doğal olarak bir merak uyanıyor. Yaşlı bir çocuk nasıl olabilir? Buradan başlayarak biraz kitaptan söz eder misiniz dinleyicilerimize? Elbette. Ya Zaten o kitabın adında da o zıtlığı görüyoruz. Yaşlı çocuk zıtlığını adında da görüyoruz. Kitabın adı zaten 499 yaşındaki çocuk. Kitap kahramanımız Michel'in yani yaşlı çocuğumuzun 500. yaş gününü özel hazırlayacağı bir ödev için araştırma yapmak üzere başka bir gezegenden dünyamıza gelmesi ...ve anlatıcının evine alışılmadık bir biçimde yerleşmesiyle başlıyor. Zaten birazdan Metin'e göreceğimiz gibi Mişel'e e dair her şey bizim alışıldık, kalıplaşmış doğrularımıza çatışır halde. Ee, yani kitabın ana gövdesinin de bu iki dünya ve iki bakış arasındaki çatışma oluşturuyor. Ama maalesef bizim açımızdan kötü haber şu ki... ...bizim yetişkin dünyamız e, ve bu dünyanın doğrularının pek elle tutulur bir yanı kalmıyor kitap ilerledikçe... Yazar Levinz ki dışarıdan üstelik yani gezegen dışından epey dışarıdan bir çocuk gözüyle içinde bulunduğumuz dünyanın insan merkezci, rekabetçi, hırslı ve paylaşımcılıktan uzak hallerini içine fazla gömüldüğümüz için sanırım kanıksadığımız saçmalıklarını biraz da güleriz ağlanacak halimize tadında Mişer'in sorularıyla kitap boyunca yüzümüze vuruyor zaten. Örnek vermek gerekirse işte şehrin hemen ortasındaki ormanlık alanı Yeni bir otoyol yapılması için insanların görüşleri alınırken Michel şey diye soruyor. Peki ağaçların görüşünü aldınız mı? Onların bu durumdan ben olacağını sanmıyorum diyor. Ya da işte hafta sonu gezisi olarak planlanan e, hayvanat patatesini ziyaretini bu hayvanların suçu ne? Otobüslere bilezsiz binlikleri için mi hapsettiğiniz bunları diyerek turp sıkıyor eğlencenin içine. E, yani bizim gündelik hayatımızda alıştığımız, kanıtsadığımız, doğru sandığımız bir sürü hal e, Michel'in müdahaleleri ve sorularıyla aslında biraz boşa düşüyor e, ve absürütlüğüyle ortada kalıyor. İşte yarışma, rekabet ve oyuna dair ya da işte param, mülkiyet ve ihtiyaçlara dair tüm insani davranışlarımızın absürütlüğü, medeniyetimizin tüm boyası e, Michel'in o çocuk sorularıyla ve şaşkınlığıyla biraz boşa düşüyor. E, bu anlamda çok değerli bir metin. E, yani elbette metin ekolojik bir manifestodan ya da toplumsal bir manifestodan çıkartan şey böyle çetrefilli meseleleri gayet mizahi bir biçimde e, okurun okuma zevkinden taviz vermeden de aktarabilmesi e, bu anlamda e, kitap boyunca yaşadığımız o bütün çatışmalar, bütün çelişkiler insanayet bütün çelişkiler e, mutlu bir şekilde sonlanmasa da e, Michel ödevini çok güzel bir şekilde tamamlıyor ve aslında bize de birçok soruyla baş başa bırakıyor. Bu son dönemde e, öğrenci arkadaşlarda böyle kitaplara ilgi arttı değil mi? E, arttı gibi duruyor. E, onu biz de fark edebiliyoruz. Yani Bizim e, çevreye duyarlı ya da ekolojik metinlerimiz e, okurdan her zaman karşılık buldu. İşte, Büyükanne T2'nin sınıfı çevreci oluyor diye bir kitabımız var. Mesela en çok satan kitaplarımızdan biri. Ee, bu anlamda bir ilgi e, gözüküyor. Muhtemelen dünyanın içinde bulunduğu halde bu ilgi arttıracak. Bir, bir yandan hem da hem okurdaki hem okurdaki ilgi arttıracak. E, hem de yayın evlerinin bu tarz metinleri öne çıkarmasına olanak sağlayacak gibi duruyor. Bu kitabı siz tarz olarak nereye koyuyorsunuz? Bilim kurgu mu diyorsunuz? Başka bir şey mi diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Ya, bilim kurgu demiyoruz tabii. E, fantastik bir yanı var. E... Fantastik edebiyat da değil aslında. yani Fantastik bir yan olması, karakterimizin uzaydan geliyor olması onun dışında her şey e, bizim dünyamızda yaşanan absürtlüğe dair bir durum ve absürt bir romanda diyebiliriz. yani evet, bu, bu bence daha güzel. Absürt bir roman. E, elbette zannediyorum şu anda ortaokulda yaşayan öğrenciler de belki de bizden çok daha fazla bu çeliçkilerin bu tutarsızlığın farkında yani yaşları itibariyle ama şimdi yazarın öyle. Ben de öyle düşünüyorum evet ben yani yazarın yaşına bakıyorum şimdi 46'lı. Yani geçen yüzyılda 46'da doğmuş. Yaşı bayağı bir var. Şimdi böyle evet, araya girdim özür dilerim. Metni de 60 yaşındayken yazıyor. Evet. <gülüyor> böyle yaşını başını almış insanların böyle kitap yazması da bana ayrı bir zevk veriyor çünkü ben böyle kuşaklar arası çatışmaya pek inanmıyorum. Sonuçta aynı duyguları, aynı düşünceleri, aynı dünyayı paylaşıyoruz. Yazar da İsviçreli. Aslına bakarsanız, Türkiye'li okurların pek e, İsviçreli yazarla karşılaşma imkanları yok gibi. E, Türkiye'de. Yani bu, yazarın, bu yazarın daha önce Türkçe çevrilen kitapları yok. İlk kez çevrildi. E, çok üretken bir yazar aslında. Yani 60'ların ortasından beri. Ee, sanatın birçok dalında eser veriyor, tiyatro oyunları yazıyor, tiyatro oyunları yönetiyor, işte televizyon için ürettiği metinler var, ee, aynı zamanda yetişkin da ürettiği metinler var ve 15-16 dile çevrilmiş bildiğim kadarıyla. Ee, çok üretken bir yazar ama dediğim gibi metni yazışı da 60 yaşını buluyor. Ee, onun da dünyanın saçmalığını anlaması sanırım o yüzden denk düşüyor herhalde, <gülüyor> öyle diyebiliriz belki. Evet, evet biraz da e, e, yazara bakalım istiyorum çünkü sonuçta yazarın çıktığı de e, bana kalırsa problemli bir ülke işte bildiğiniz gibi kara paranın raklandığı falan böyle değil mi yani hayatın pahalı olduğu bu şekilde kendini var ettiği bir toprak e, buradan da böyle eleştirel görüşlerin çıkması bence çok şahane biraz da yazar hakkında dinleyicilerimize bilgi verebilir misiniz? yani demin söylediğim gibi yazar işte siz de söylediniz. İsviçreli bir yazar. 46'lı ve yani çok fazla eser üretmiş bir karakter. Çocuk edebiyatı dışında çok fazla eser vermiş. İşte atıyorum örnek vereyim. Işte Nazi ile ilgili romanlar da yazmış bu romanlar çok tutmuş bir yazar. Aynı zamanda İsviçre televizyonunda 4 yıl boyunca çok izlenmiş bir dizinin yapımcısı, senaristi bir yandan da. E diğer taraftan aslında tiyatro oyunları yazmış onlarca ve tiyatroda yönetmenlik de yapmış. Ee, çok üretken bir karakter, çok üretken, üretken biri. Ee, sizin demin söylediğiniz mesele vardı işte İsviçre'nin olması e, ve İsviçre ekonomisinin dönme bitimi. Zaten kitabın bir yerinde bizim karakterimiz banka soyuyor bir şekilde. <gülüyor> <olmuş ya>. ee, <gülüyor> Merkez Bankası'nın soyuyor. Daha önce çünkü para basıyor ve paraya işte anlatıcımızın yüzünü basmış oldu. Ve şey diyor ya bu para çok güzel ama bu para geçmez diyor. Ondan sonra sokakta açıklanan birini görünce ve paranın yenmediğini öğrenince e tamam diyor madem para ihtiyacı var verelim diyor. Çünkü geldiği coğrafyada, geldiği gezegende ihtiyacı olan herkes ihtiyacını karşılayabiliyor. Ya da bir şey en çok ihtiyacı olanın için değerli oluyor. Öyle bir kültürden geliyor çocuk ve buradaki o da karşılaşınca Muhtemelen İsviçre Merkez Bankası'nı soyuyor yani. <gülüyor> e, eğlenceli bir biçimde. Öyle bir hikayesi de var. Belki yazarın da paraya, para sahibi olmaya e, dair düşüncelerini buradan anlayabiliriz. Bu arada galiba bu gezegendekiler bir hayli yaşıyorlar değil mi? 500 yaşındaki biri çocuksa. Evet tabii öyle yaşıyorlar. Yetişkin olarak doğuyorsunuz bu gezegende. E, yetişkin olarak doğuyorsunuz ve yaşaldıkça, büyüdükçe yani öngörünüz ve bilginiz arttıkça çocuklaşıyorsunuz. Zaten kitapta e, yetişkinlere dair çok fazla eleştiri de var. E, hatta biz kitabın arkasına şöyle yazdık. Şöyle bir bölüm yazmıştık. İzin verirseniz okuyayım. Buyurun, lütfen, evet. e, kurşun kalemlerin tepesini çiğnerken nelere dikkat etmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bunu bilmiyorsanız şiir okuyan kahoçuk çiçeklerini de dinlememişsinizdir elbette. Öksüren ağaçları mutlu etmenin Yolları, bazen kaybetmenin kazanmaktan daha eğlenceli olduğu, hatta hayvanat partisinden kaçan boğa yılanlarının çilekli marmalat hakkındaki düşünceleri de yabancıdır size. Peki tehlikenin farkında mısınız? Tedavisi olmayan bir yetişkinlik hastalığına yakalanmış olabilirsiniz. Yani yazarın Mehmet'in biraz e, övdüğü ve değer verdiği şey o çocuk bakışı. Ve bunu kazanmanın kendisi de e, biraz olgunlaşmaktan geçiyor diyor yazar bir yanıyla. O anlamda da Düşünceleri ve Görüşü çok yerinde yazarın yani Çok teşekkür ediyorum Sedat Bey Şimdi Sedat Bey Müsaade ederseniz burada dinleyicilerimize Bir şarkı dinletelim Sonra sizinle kaldığımız Tabii, yerden Devam edelim Şimdi Tamamdır. Söz müziğin Dünyayı okumak Uyur gezer yayın evinden Sedat Barkın'la devam ediyor Sedat Bey Şimdi bu çocuk edebiyatı önemli bir mesele diye düşünüyorum ben. Nasıl kitapların seçildiği, metinlerin nasıl seçildiği, hatta o metinlerde kullanılan sözcükler. Eminim siz de benimle benzer hassasiyetleri gözetiyorsunuz. Sonuçta çocuklar da kendilerine parmak sallayan kitaplardan çok onları alıp götüren, değil mi? Ayaklarını yerden kesen kitapları tercih ediyorlar doğal olarak. Siz nasıl bir özen gösteriyorsunuz, nasıl bir e, seçki yapıyorsunuz? Ee, yani şu şöyle söyleyebilirim, ya dünyaya bakışımız, e, seçtiğimiz kitapların niteliğini belirleme açısından önemli. E, bir yana dünyaya bakışımız, diğer safıda edebiyata bakışımız e, metin seçimimize belirleyici oluyor. E, hangi metinleri ön alacağımızı hangi metinlere yayınlayacağımız noktasında bizim için çok belirleyici oluyor. Yani şu an e, şeyin farkındayız, dünyadaki ana akımın farkındayız. İşte bestseller, wet-wet kitapları e, çok fazla popüler, e, çok fazla görünür durumda. E, bunun karşısında başka bir ekol ise çok didaktik, çok öğretici metinler sunuyor çocuklar için. E, biz bunun ikisinin de çok dışında duran bir pozisyonda durmaya çalışıyoruz. Yani edebiyatın gücüne inanıyoruz, edebiyatın değiştiriciliğine inanıyoruz ama her şeyden önce edebiyata inanıyoruz. Ve bu anlamda e, didaktik öğretici metinlerden ise e, okurun içinde kaybolacağı ama kaybolurken dahi o hikayenin içindeki ana gövdedeki varsa bir mesaj onu da alacağı metinler seçmeye çalışıyoruz. E, diğer türlüsü zaten bizi de mutlu etmez. Okura da çok bir şey katacağına inanmıyoruz. Ee, yani o yüzden de yıl içinde çok fazla kitap çıkartamıyoruz zaten. İstediğimiz e, ya da okumak istediğimiz kendimiz okumak istediğimiz metinleri çok fazla bulamadığımız için e, biraz daha ağır atsak doğru metini bularak e, buradaki çocuklara geçecek hikayeleri bularak yola devam etmek istediğimiz için e, çok fazla kitap yayınlayamıyoruz maalesef. E, hassasiyetlerimiz bunlar. İyi Edebiyat metni ee, ve dünyaya doğru yerden bakan metinler bulmaya çalışıyoruz. Temel hassasiyetlerimiz bunlar. Çocukların üzerindeki etkileri gözlemleme şansınız oluyor mu örneğin bu kitap için? Yani şey e, ben bir yandan da kitapları tanıttığım için ya da bazen okullara gittiğim için e, çocuklardaki etkisini görebiliyorum. E, ya sadece bu kitap için de konuşmuyorum. Diğer metinlerimiz de bu sarsı hassasiyetlerden kurulduğu için Öncelikle şunu diyorlar, okurken çok keyif aldık, çok eğlendik diyorlar. Ee, daha sonra sohbet geliştikçe e, kitabın o içinde olan mesajın da çocuklara geçtiğini, çocuklar tarafından algılandığını e, fark ediyoruz. Çünkü çocuk görüyor zaten. Yani e, Bizim sınavın böylesi diye bir kitabımız var, onun yazarıyla söyleşi yapmıştım. E, çocuklar için yazmak e, bir seviye aşağı emmek değil, bir seviye yukarı çıkmak. Gerektiren bir durum diyordu. Yani çocuk o anlamda e, iyi metni, kötü metni, metnin mesajını çok rahat anlayabiliyor. İyi okurlar. Yani çocukların okumasına güvenebiliriz yani. E, peki buradan biraz Uyur Gezer'e de dönmek istiyorum. E, hazır sizinle konuşurken, hani belki açık radyoda e, Uyur Gezer yayın evini vardır. Biraz da oradan söz eder misiniz kendi yayın evinizden? Elbette. Ee, dediğim gibi, Uyur Gezer'i 2018'de e, beş arkadaş birlikte kurduk. E, yola çıkarken işte adından da anlaşılacağı gibi, zaten e, mottomuz da Uyur Gezer Uyanık Tutar. YLV'nin mottosu da o zaten. E, bu mottoyla, bu hedefle yola çıktık ve bu beş yıl içinde 30'dan fazla kitap yayınladık. E, onlarca okula gittik, yüzlerce öğrenciyle görüştük. E, ve çok keyifli bir süreç devam ediyor bizim açımızdan. E, başka ne diyebilirim? Düşünüyorum. E, yayın eviniz nerede? İstanbul'da. İstanbul'dayız. İstanbul'da hepimiz. Hı -hı. Sanırım fuarlara da katılıyorsunuz. Çünkü ben sizinle fuarda tanışmıştım. E, siz İzmir fuarında arkadaşla tanıştınız sanırım evet. Ömer'le. Evet. E, aynı dönemde İstanbul'da da fuardaydık. Fuarlara katılmanın şöyle güzel bir yanı oluyor. İşte Okur'la Çocuklarla e, birebir yüz yüze e, temas içine geçebiliyor ve onlara metinlerimizi çok daha rahat anlatabiliyoruz. E, yorucu oluyor fuarlar haliyle ama çok da keyifli oluyor. Bu seneki fuarda da öyledi bizim için. Hem İzmir'deki hem İstanbul'daki fuar da öyledi. E, okurla yan yana gelmek her zaman çok eğlenceli zaten. Ama yayıncılar genelde fuarların pahalı olmasından şikayet ediyor siz. Ya öyle yani oralara hiç girmedim zaten. Öyle bir sıkıntı var. <gülüyor> ee, İstanbul Fuarı'ndan da öyleydi. Ee, hatta çoğu yeni evindeki arkadaşlarla görüşümüzde şikayet ediyorlardı hani beklenti anlamında. Ee, bizim çok maddi bir beklentimiz yoktu fuardan. Temel derdimiz dediğim gibi e, okurlar yan yana gelebilmekti. Yeni okurlarla tanışabilmekti. Metinlerimizi anlatabilmekti. Çünkü öyle çok fazla kendimizi tanıtacak mecralarımız yok maalesef. Ee, bu anlamda bizim için iyi geçti. Peki, Bütün o diğer sorunların dışında bizim için iyi gelişti bu arada. güzel. Çok güzel. Ee, peki Sedat Bey, 2024 için masanızda ne var? Neleri hazırlıyorsunuz? Hangi kitaplar? Evet. Biraz onlardan söz edelim mi? Elbette. Ee, 2024'e aslında yeni bir kitapla girdik. Ebi ee, Honlan'ın Bu Hikayeyi Ben Yazdım diye bir metniyle girdik. Ee, arkadaşları hikayeler anlatırken, hikayeler yazarken, kendisinin hiçbir hikayesi olmayan bir, kendisinin hiçbir hikayesi olmadığını düşünen bir çocuğun hikayesi. Ee, öykü yazmaya, yazı yazmaya ya da hikayeleri bulmaya dair bir metindi. yine ee, o kitapla başladık. Ee, ondan sonra şu an sırada Petra Postert'in Alman bir yazar. Ee, Arıların Geldiği Yıl adlı bir kitabı var. Ee, şu an onu hazırlığı içindeyiz. Ee, o da yakın sürede yayınlanacaktır. Ee, Arıların bir yıllık döngüsü üzerinden e, bir yıllık Hovandaki döngüsü üzerinden bir çocuğun hikayesini anlatıyor bu kitap. Onun hazırlığı içindeyiz. Yine İspanyol yazar Suzana Izer'den ormanda bir kutada ile bir metin geliyor. Gene doğadayız ve ormandayız gördüğünüz üzere. Evet. Buraları çok seviyoruz. Bizim daha önce külüstür, sığınak, farelyeye yolculuk kitaplarını yayınladığımız ve çok sevdiğimiz yeni Zelandalı yazar Joe Kovli'den bir kitap geliyor. Onun hazırlığı içindeyiz bir yandan da. Ee, Hollanda'dan bir metin gelecek, ee, empati, göçmenlik ve mülteci sorununa dair e, çadırdaki yılım ya da Bostos yılım, Bostos çadırı adıyla çevirebileceğimiz Steve Fisher'dan bir kitap hazırlıyoruz, şu an çevresi devam ediyor. Ee, yine Ömer Açık'tan bir kitap gelecek, Kürtelaş Mahallesi, güzel bir İstanbul hikayesi gelecek. Onun hazırlığı içindeyiz. Ee, 2024 yoğun geçecek gibi duruyor şimdiden. Çok güzel. Gerçekten isimleriyle bile ben etkilendim beğendim. Size çok <gülüyor> teşekkür ediyorum çocukları böyle kitaplarla buluşturduğunuz için. Programımızın da ben... sonuna geldik. Ee, açık Radyo konuk olduğunuz için tekrar çok teşekkür ediyorum Sedat Bey. Ee, 490... Ben sizi konuk aldım. Çok teşekkür ederim. Tabii 499 yaşındaki çocuk kitabının da yolu açık olsun. Esirçeli yazarımıza da buradan selam göndererek programı kapatıyorum. Sağ olun, var olun sağ olun. hoşça kalın Açık Radyo'nun sevgili arkadaşları dünyayı okumaktan bugünlük bu kadar. Önümüzdeki programda başka bir yazar ve onun yaratıcısıyla görüşmek üzere. Ben Aytaş Timur. Hepinize haftalar diliyorum. Hoşçakalın.